Modern Sabahlar Modern Sabahlar Modern Sabahlar 103.1 Radyo Otlu'dasınız Modern Sabahlar'dan günaydın sevgili dinleyiciler Güzel pırıl pırıl bir pazartesi sabahıyla başlıyoruz yeni haftaya Ama haberler iyi değil maalesef bugün Radyo Otlu'nun son günü Bugün artık Radyo Otlu'yu kapatacağız Hepimizin çok sevdiği adeta bir ev gibi benimsediği Modern Radyo Otlu'da Son günümüzü yaşıyoruz yaşam. sevgili dinleyiciler. Bu son günde siz de bizle birlikte olursanız çok şakala şaka şakala, şaka diyoruz. Bir insan olduğunu hatırlatıyoruz. İlerleyen dakikalarda esprilerimizi şakalarımızı sizlere yapmaya devam edeceğiz. Ama e, bugün bütün esprilerimizi yapamayacağız. Çünkü çok sevdiğimiz arkadaşımız Fahir Önç öldü. Tamamen geberdi böyle parça parça böyle etleri falan dağılarak öldü şaka, şaka. <gülüyor> 1 Nisan e, sevgili Nisan. ama e, bu şakaya <gülüyor> bu konu şakaya maalesef gülemeyen birisi var Oktay öldü şu anda alıyorum. <gülüyor> Geberdi o çünkü Tamamen kafası koptu Onu çok özleyeceğiz <gülüyor> Şaka Şaka <gülüyor> Sevgili dinleyiciler günaydın yerli yani şaka Bugün 1 Nisan 2013 Az önce bir e, Kayıt dinlediniz Ege Kayıcı'nın 13 Mart'ta aldığı kaydı dinlediniz. İlk kayıcam maalesef bugün aramızda değil. Bir Nisan için hazırladığı şakaları dinlediniz. Bir daha da zor dinlersiniz çünkü maalesef öldü. Gebert. Gebert. <gülüyor> Gebert diye dinleyiciler şaka ya olur mu şakalar şaka? Evet sevgili dinleyiciler şakalar esprileri hazır olmanız lazım çünkü biliyorsunuz bugün 2 Nisan şaka şaka bugün hepimiz... <gülüyor> <gülüyor> <Uf>. <gülüyor> Ay ölecek gibi. Fahir ne oldu? Fahir, Fahir abi maalesef ya. Nasıl maalesef? Bir dakika, bir dakika sevgili dinleyiciler bu artık şaka olamaz bir dakika. Yani çünkü kaçıncı şaka olabilir ki? Şu, ciddi, ki? şu anda ciddi konuşuyorsun. Ne oldu Fahir? Bir de eğer gerçekten ölmemiş olsa ben az önceki şakaları yapabilir miyim? Evet doğru ne oldu? kafası ya? karışanlar için Twitter'a davet ediyoruz onları. Ne oldu peş, bir şey mi Abi, oldu? Fahir eee maalesef öldü. Artık aramızda yok. Aramızdan ayrıldı. <gülüyor> öldü maalesef. E, şöyle söyleyeyim. Keferdi. Keferdi. Seviyende işler. Biraz gülelim diye başladığımız bu şakalar resmen başka başımıza bir boyut dert oldu. oldu. Başımıza dert oldu. Ege Fahir'i bir kere daha istersen 13 Mart'taki kaydı ilan 13 Mart'taki kaydı o bir kayıt almıştı sevgili evet. 13 Mart'ta 1 Nisan'a hazırlık kaydı onu bir çalıştırabilir misin Çalıştı. yani sadece play'e basacaktım çalıştırdak kastım o zaman ben çalıştır bak Fahir'in kay Fahir kaydını dinleyelim kayıtta mıyız abi 13 Mart şey veriyor muyum tarih veriyor muyum Vermiyorsun abi yani bu 1 da gelecek ölürsen hani son ha. bir kayıt olarak e, tamam hatta <gülüyor> e, Sevgili dinleyiciler e, siz bu sesi duyduğunuzda ben çok uzaklarda olacağım Sizleri gerçekten çok özleyeceğim Şakalar şaka özlemeyeceğim <gülüyor> Yok yok özleyeceğim e, Beni unutmayın sevgili dinleyiciler Her şey bir şakayla başladı <gülüyor> Baktık gerçek oldu Hepinizi çok seviyorum hoşçakalın Tamam abi Dikkat et orada Abi şey Abi çok var. saçma bir kayıt. Niye aldık evet. bunu ki? Abi bir şey olur. Bir şey olur. İşte bakın sevgilinizden. <gülüyor> Çıktı. <gülüyor> Çıktığında ispat olan <gülüyor> kapısız <gülüyor> <sizin gülüyor> duyuldu herhalde. O gün <gülüyor> gereksiz gibi görülen kayıt bugün... Ne, ne kadar, kadar faydalı önemli. oldu. Çok özledik ya. Hakikaten Onu çok özlüyoruz. Daha yarım saat bile olmadı. Ama çok özledik. <gülüyor> çok özlüyoruz. <gülüyor> Ve kabul edemediğimiz şey ölmüş olması yani gebermiş olması bunu kaldırmak kolay değil şakalar şaka o da stüdyomuzda <gülüyor> nasıl ama nasıl inandılar değil mi evet, bu, bir de fon müziği Aa, kullanmıyoruz ya o yüzden e, daha gerçekçi oluyor dry talk dedikleri kuru kuru boğaza durur valla Sevgili dinleyiciler hepinize günaydın diyoruz. Bugünün 1 Nisan olduğunu hatırlatalım. Şakalara hazırlıklı olun. Aylardır ha. e, hazırladığımız şakaları arka arkaya yapıyoruz. Yalnız e, yapmaya e, devam edeceğiz. Benim biraz bugün farklı başladı. Ne oldu? Abi ben şimdi kostümleri aldım. Kızılay'da gezeriz diye. Evet. evet. Ondan sonra. Neyse aklıma şey geldi yoldayken. Abi dedim başka radyolarda çıkacağız esprisi falan. Ondan sonra. Şimdi nasıl çıkacağız? Bir de yol üstünde öyle bir yer yok. Ben telefonla bağlandım. Onu ben hissettim ya. Başka Çünkü bir biraz radyoya. geç geldim Fahir. Ya evet abi. Ee, Bay Fahir ee, Böyle bir espriler falan baya iyi gitti. Bir İstanbul, ulusal bir radyo çocuklar. Ondan Tebrik ederiz fahir. Ondan sonra. sana ya. Teşekkür ederim. Yolun ediyorum. açık olsun. Keyifli dostum. Ee, sonra onun genel müdürü haraki. Dur tahmin ediyorum. Bayağı beğenmişmiş seni telefon. <gülüyor> Bayağı yorumlarını. Vallahi yorumları falan beğendiler. Bayağı beğenmiş evet onu tahmin ediyorum. Ee, dediler e <gülüyor> <Zamanlı> Ne dersin? <gülüyor> e falan ben tabi şok. Orada şok. O anda şoktayım tabi Onlar ya dedim yani bu biraz şey olmadı mı? Ani olmadı mı? Ne? Dedi, şu an... biz, biz onun neyin hali Beğen olduğunu ben anlamadım. Beğenmiş oldu lütfen Çok halinden beğendiler. Ben de anlamadım <gülüyor> yani. Ne kadar dedim çabuk. Yani bu kadar, kadar çabuk biliyorsanız, evet. bu kadar çabuk da beğenememe ihtimalinizde çok çabuk dedim yani. Çok, onu çok iyi yakalamışsın yani, falan. Valla bravo. Yani. <gülüyor> Süper yakalamışsın. Adam onu. biraz şey oldu falan. Ben dedi. Rahatsız olmuştur. Ben bu dedi de buranın <gülüyor> <dedi>, genel müdüreyim <gülüyor> dedim. Ben dedim sen merak etme dedim. Seninle konuşuyorum artık sinirlenmişim çünkü o noktada. Siz ne genel müdürler gördü. Biz dedim ben dedim hayatım dedim genel müdürle geçti dedim. Ben dedim neden bahsediyorsun? Laf uzatmayayım ben. Neyse güzel bir teklifle güzel bir teklifle <gülüyor> beni davet ettiler. Sen mi gidiyorsun sadece? Aa ben söylemedim. birden yok. Yayını mı davet ettiler? Ben anlamadım yani biz mesela TRT'ye gittik ya geçen. Yok abi ya, yani, o şekil değil ya. Yani böyle bir kerelik bir şey mi yoksa kompil mi? Komple arızalardan mı arınacaksın? Ya ben biraz üşüniyim falan dedim. Tamam. Sizlerde dedi, yanlış anlamazsınız dedi e, hesap numaranızı isteyebilir miyim dedi. Pardon. Daha bir şakanın üzerine. <gülüyor> Daha dur. Ben dedim pardon da dedim siz benim dedim hesap numaramı ne yapacaksınız dedim. çok özür diliyorum. E, çok yanlış anlamazsınız dedi. Ben oraya sembolik de olsa bir rakam yatırmak istiyorum. Siz o sembolik olarak rakama bakın. Ondan sonra değerlendirmenizi yapın dememle beraber. Aa, sevgili Nisa galiba Fahir ayrılıyor aramızdan. Sevgili dostum çok güzel uzun bir yolculuktu. Keyifli tabi benim için de 13 sene 14 sene. Tabi seni. 14 sene hatta. Uğurluyoruz. Ee, güzel anılarla güzel <gülüyor> Şaka Allah <kasallar. lan> şaka. <gülüyor> Hayda. Aman be. <gülüyor> Vallahi ben, çok korktum fahir Fahir'a. Yani <gülüyor> Neyse ya, Ben düşündüm Veda şarkısı düşündüm ben. <gülüyor> Ama ben Veda şarkısı şeyi seviyorum ya. Yani... Bir Levent Yüksel çalmaz mıyız? Hangisini? Kadınım söylesem mutlu oldun muyum? Sizi baştan başlamak lazım bazen mi? Ya onu oraya gittiğimde öyle bir şey olsa yapardım da. Ne? Ya bu... Hangi şarkı Levent Yüksel? Bu Gece Son mu? Bu Gece Son ya. Aa, keşke olsaydı. Bu Gece Son. <gülüyor> Nasıl Oktay? Ses ver tam, bir. Tam öyleydi de şu anda yani ben... Hala şokunu yaşıyorum Fahir. Neyse ama boş verin ben şeyleri getirdim ha. Neyleri? Kıyafetleri getirdim. Ben o kıyafetleri soracaktım da senin yani ayrılma şeyinin önüne geçmesin diye sormadım. Ege ne abi o kıyafetler? Ege'ye Ege dansöz kıyafeti getirdim. Sana Aa süper. Sana strapless bir bluz. Çok güzel. Ondan sonra benimki sürpriz olsun görünce bayılacaksınız yani bir yıldır bunun için hazırlanıyorum. Kadın mı senin kıyafette yani kadın kıyafeti çünkü kadın kıyafetine giriyorsak ben, son bölümlere yaklaşıyoruz ben, demektir yani. Ben, ben, yok ben hiç böyle kıyafetlere de öyle ayrımcılık yapma. Benim için kıyafet kıyafettir. Mesleki kıyafetler vardır. Kadın mesela dansöz erkek mesela. ve erkek itfaiyeci. Nedir bunlar? Mesleki. Mesleki ne? Mesleki. Tamamlar mısınız? Mesleki kıyafetlerdir bunlar. Anladım da mesela itfaiyecinin, <gülüyor> erkek itfaiyecinin kıyafeti ayrıdır. Uzatacağım hmm. ikincisinde Kadın kıyafetinin, <gülüyor> kadın itfaiyecinin kıyafeti... Ayrılır. Ayrım ya kıyafetleri faizinin bir olması lazım. Bir. Nasıl hayır, daha kolay olabilir? Hayır, hayır K doktor. Kadın faizilerin daha mı dar? Öyle mi? K Pardon, doktorlar da zaten bir yani, dakika bir dakika. nasıl seslerin, kosteslerin mesela nasıl ayrı oluyor? Ayrı olan kadın erkek meslekleri ayrı, ayrı olan kıyafetler aynı daha, oluyor. Nasıl aynı oluyor? Orada zaten mesahip, hostes şeylerinde yazarlar. Kıyafeti ayrı olanın kaba ayrı olur, tadı ayrı olur. Öyle bir şeyler vardı. O, o, o tip bir şey değil mi? Aynı bir kıyafet. Bir dakika, bir dakika, bir dakika. Stüdyoda yılan girmiş. Bir dakika dur. Ya, ayaklarını Herkes ayaklarını kaldır. Ağız stüdyosunda ben rahatım sevgili Herkes, Yok yok bak best stüdyosunda tavandan sarkıyor. Nerede? Dur bir dakika, bir dakika. Şakala şakala. Ya. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Modern Sabahlar. Radyo tülesine sevgili dinleyiciler 103.5 radyo tülesine <gülüyor> Şaka şaka 103.1 radyo tülesine sevgili dinleyiciler 1 Nisan özel yayınımız devam ediyor Telefonumuz 210 30 30 Bizi arayıp siz de şaka yapabilirsiniz Tabii ki öyle şakalara kalmıyoruz kolay kolay ama bir Şaka yaparsanız 1 Nisan'a uygun olur Ama şunu da baştan söyleyelim öyle Her türlü şakaya hemen atlayan adamlar da değiliz Ve şu anda konuşuyorum ama tamamen profesyonellikten konuşuyorum. içim kan ağlıyor çünkü az önce reklam sırasında Fahir oyuncu e, kaybettik öldü e, geberdi <gülüyor> onu hiç unutmayacağız e, onu her zaman en güzel anılarımızda e, hiç unutmadan yaşatmaya devam edeceğiz ölmüş olması gebermiş olması gitmiş olması demek değil ki... ama Hatırlayacağız <gülüyor> Onu hiç unutmayacağız. Aynısını yapıyorum bile diyemiyorum ya şu gün. Çünkü keşke yüzünü... aynısını yapmak zorunda kalmasaydık. Aynısını yapmadığımız bir ortamda Şakala şaka şaka <gülüyor> tabii ki aynısını yapıyoruz sevgili dinleyiciler. Vefair ölmedi. <gülüyor> şaka olacak vallahi ben de kendime inanmaya başladım ha. Yapmayın çocuklar bir şey kırk defa söylerseniz olurmuş Komutanım tamam Oktay bu arada sen mutfaktayken bir e, başçavuş geldi Ne olmuş abi? Senin askerlikte şey varmış bir iki ay daha askerlik yapacakmış Ama gene Antalya'da yani Bir yani, iki ay mı? <gülüyor> i̇ki ay Sidi de, side de. <gülüyor> ay, Yapmayın ya Valla ya başka güzel yani. Eksiklik olmuş işte belgelerde İki ay ya Oktay Biz size bakarak oluruz zaten Abi benim işim var gücüm var iki ay nasıl? Ya sen içini rahat tut. Yani o kadar yazışım sonuçta... olacağım ne Vatan yapacağım ya? Ya. <gülüyor> iki ay bu zaman. Saç, ben... saç sakalı kesecek miyim? Sakal saçı Komutan kesecek Sakalı kesecek, misin? kesecek mi? Saka sakalı kestirecek. Siz misiniz? nereye ya soruyorsunuz ya, ya? Sen... ben göremiyorum o. Bir de sen komutan. bana ne komutan? Ben emekli şeyim ya. Sen misin komutan dediği bu adamın? <gülüyor> Yok o başçı uşağı diyor da ben hiç uşağı komutan demedim ki. Ha, ha, evet doğru. Ya ben, ben benim, ben de, ağ benim de ağzımı bozdun. <gülüyor> İstersen siz o konuyu baya bir uzun uzun konuşun faiz. <gülüyor> şakala şakola. Abi ne yapıyorsunuz ya? <gülüyor> Adamın yüzü bembeyaz oldu sevgi dinle. Vallahi kireç gibi oldu ha ne oldu Oktay? Şu anda bir Allah telefonumuz Allah var. Allah ya. Günaydın efendim. Merhaba günaydın. Günaydın efendim görüşürüz. Alişan Balkoç. Alişan Bey hoş geldiniz yayınımıza. Ne yapıyorsunuz? İyiyim işe doğru gidiyoruz. Hadi Hı, bakalım. Kolay gelsin. Kolay gelsin. Alişan Bey siz haber vermediler mi İşten atıldınız siz ya. Gerçi bugün doğru benim okul günüm ya. Biraz kafam karıştı pardon. Ha pardon. Fahir ya. ya. yanlış söyledi. Okuldan, okuldan atıldılar okuldan Çünkü ya. ilk okuldan atılanların listesi radyoya gelir. Bugün Siz gülüyorsunuz ama yani ciddi bu. Bugün master doktoradan Aa. atılanların şeyini listesini gönderdiler. Biz de baktık Alişan Balkoca yazıyor. Üstte ikinci sıra kaçıncı sırada oktay? Normalde sıra. de hiç bakmayız yani. Hiç, hiç bakmayız. Üçüncü ama sırada olunca dikkat çekti. Evet dikkat çekti. Alişan A, Bey kusura bakmayın ya. bunu da böyle gelmeyin yani. Hiç gelmeyin yani. Dönün. Eee or bari ay yüzlüm bırakayım ödeneyim bari. Ha ay yüzlüm de, de zaten ayrı. Okulda, yani onun yerine daha o, bir, okul çok, artık şu anda çok önem, önemli kalmadı ha, ben Alişan ben... Bey, Alişan ha, Bey. Sakin olun evet. öncelikle sakin olun. Ay yüzlüm de sizden ayrılmış. <gülüyor> O yanımdamış. İşte yani o bize telefon etti de mesaj atmış. Ben söyleyemiyorum kırılacak diye dedi. Çünkü bütün ayrılan sevgililer ilk başta bize liste gönderir. Baktık üçüncü sıradasınız sizde. <gülüyor> Dikkatinizi çekti. Normalde hiç öyle şey yapmayız ama. Bakmayız ama. Üçüncü sırada bakınca Alişan Balkoca diye. vallahi şaşırdık Hayda. yani. Evet. Alişan Bey hatta bir mesaj bıraktı isterseniz. Onu dinleyelim On isterseniz. şu an artık. Kaydettiğimizi dinletelim size. <gülüyor> Merhaba Alişan. Ben ay yüzlüm. Sana yüzüne karşı söyleyemeyeceğim şeyleri kayıt yoluyla söylüyorum. Aşkımız zaman içinde öldü, geberdi. <gülüyor> o yüzden artık devam edemeyeceğim. Hoşça kal. Ya gördün mü Ali? bir kayıt var. İnanmıyorsan bize inanmıyorsan kayıta da mı inanmıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Bu önceden kaydedilmiş. Şey 13 Mart 13 Mart Bu, Bütün 13 Mart insan özel kayıtları 13 Martta alındı Hadi ya ya Biz o gün sabbaha kadar kayıt yaptık Bu kadar şey. olay içerisinde <gülüyor> 13 Mart tarihine mi şaşırıyorsun yani. Alişan hadi Ya hayır adama. ben şimdi bir, bir kafamda bir tarih var. O gün kaydedilip ileri tarihli ben üzülmemem için böyle bir şey olmuş diye düşünebilirim. Yani o en, en çok şey... Şurada girdi tabi saçmalıyor şu, saçmaladı şu anda. Saçmaladı. Evet. saçmaladı nereden gidelim. teselli bulacağını şaşırdım. Saçmaladı şaşırdı. tamam haklı, haklı. Olsun abi çok Şakalı, güzel. Şaka şaka ya şaka. <gülüyor> ya, şaka. <gülüyor> Hepsi şaka ya ne alakası var? 13 bar. <gülüyor> i̇şte böyle yaparlar adamı. <gülüyor> <gülüyor> ya ben de bu kadar çünkü her... <gülüyor> Çok güzel bir şey oldu. Ben de bunun üzerine bu kadar kötü şey olmamalı. Aa, ne oldu? Şey. Ne oldu? Söyle bakayım. Ya ben, benim muhteşem bir projem var biliyorsunuz bu teknolojiyle evet, alakalı. Evet doğru. Biyonik el, el projesi. Evet evet. Evet. Ondan sonra ya yani onu sanayi bakanlığı sunum yaparken evet. biliyorsunuz olmadı ama orada bir tane şey varmış. O şeyleri izleyen e, Amerikalı bir yatırımcı varmış orada. Bak. Söyleyeyim. Aa. O sonradan bana ulaştı. İyi, ee, evet. süper abi. Dedi işte böyle böyle siz hani olmadığını ben anladım ama... şey soracağım Adişan, Bunları hep İngilizce, İngilizce mi konuşuyorsunuz? Tabii İngilizce. Sen bu İngilizce pratik yapma şeyinde mi <gülüyor> bu adamla <tanıştı> Yok, <gülüyor> e, Tabii yani şimdi şimdi iyi para vardır. Aha. Bir milyon dolar yatıracağız. Sen İngilizce. Anadolu Ses mezunu muydun Alişan? Değil. Efendim? Anadolu Sesi mezunu muydun? Anadolu, sonra daha da o ses oldu. Ben süperliseydim. Süperlisim. Evet. <gülüyor> önemli abi süperli ses. Çok, şey. çok güzel yakaladın Faizir ama. Yani şu anda bir milyon doların mı var Hı -hı. Alişan? 1 milyon dolar teklif ettiler evet. Vay tebrik ediyorum abi. Bu zaman oldu ya. Ya. yani bugün ders Amerika saati biraz farklı var ya gece haber oldu benimde. Ne, ol, ne olacak peki ya. Ya. kabul edecek misin? Yani tabii ki edeceğim, tabii ki edeceğim. Çok sevindik ya. Çok sevindik ya. Yok gene hiçbir şey olmadı. gene. Abi ya. <gülüyor> Abi ya. Hay Allah ya. Biz de sevinmiştik ilk ben... defa. Bir Nisan'da başımıza en, en, gelen en, en enteresan şey. Önce sevinip sonra üzüldük. Nasıl şaka, <gülüyor> şaka bu ya? <gülüyor> Ay da ben baya inandım yani. Vallahi ben de inandım. Çok teşekkür ediyoruz <gülüyor> Alişan Bey. <gülüyor> <ya>. Görüşmek üzere. <gülüyor> <da kız>. İyi yolculuklar Alişan Hanım. Bak nasıl abi hemen adam, adam elindeki bütün bak biz biz şakaları yaptık hemen arkasına çatır çatır yaptı yani ya. Şaka vallahi. kaka oldu biraz. Bence sonra. Ali ha, niye? Biz şaka yapıyorduk. Bir hani böyle şaka yapınca şey oldu. Ama ben yani Alişan o şakayı 13 Mart'ta hazırlamış gibi geldi bana. Her telefonu açıp aç Kayıt alamadım çünkü şey yok tamam. Gülayde efendim. Pardon yanlış oldu herhalde. Olabilir. Şaka mi? acaba. Şaka. La, şaka mı diyorsunuz? Şaka. Güler Yılmaz'ın evini aramıştı Kimini? kimi Kimin? Güler Yılmaz. Güler Yılmaz. Bir saniye, efendim. bir saniye efendim. Güler Hanım. Güler Hanım. E, kim arıyordu o sizi arasın? Şu anda meşgul. Neşe. Neşe Hanım. Neşe Hanım. Güler Hanım size bir 13 Mart'ta bir kayıt bırakmış. Merhaba Neşe. Ben Güler. Şu anda öldüm. Geberdim. Seni çok özledim. Arayı aranan kişinin sapıklık yapması kadar garip bir şey yok ya. <gülüyor> Telefon konusunda. <gülüyor> Telefon sapığı mısınız? Abi hayır şakala, <gülüyor> şakala, <gülüyor> şakala şaka diyemeden kapattı. Acaba, ya inandıysa gerçekten. İnandı büyük ihtimalle inandı. Abi şakalan şakada diyemedik şimdi inandı. Ya, evet inandıysa. <gülüyor> i̇nandı işte. Hemen geri arama o telaş ile. Egeciğim tela ile lap diye bak o telefon kapan biz telaşlıştık e şimdi, şimdi kaka, kaka oldu. Bu oldu. arada sevgili dinleyiciler siz de 13 Mart'ta e, bize şakalar hazırladıysanız bugün telefon attığımız size açık 13 Mart şakaları için. <gülüyor> buyurun efendim. efendim. Alo? Merhaba kimle görüşüyoruz? Hatice. Hatice hanım <gülüyor> buyurun dinliyoruz sizi. Yani çok seviyorum sizi, çok haralı yani. Bizi sevmiyor musun Hatice Hanım? Aşk olsun Yahu. Ya oksan yani sizin benim tarzınız var Allahım. Teşekkür ederim. Hani Teşekkür ederim. Yani. Ya Hatice Hanım ya ben ya benden hiç hiç ağzınıza bile almadınız sanki. Ay siz yok ya hiç benim tarzım değil yani. Hatice Hanım neredesiniz şu anda? Armada tarafındayım. Teşekkür <gülüyor> ederim size. Eee... <gülüyor> Evli misiniz Hatice Hanım? Hiç değil, hiç değil. Di, hayatınızda önemli birisi var mı? Yani var da yani yok gibi. Adı ne, kendisinin? Kazım. Kazım, Hatice Hanım Kazım size 10 marta. 10 marta ya 10 marta. İran. Aa İran ya. Ay vallahi bir şey ol. Ben de diyorum Hatice Hanım. Yalnız an, kimdi? ben resmen inandım ve şu anda moralim alt üst yani. Demek ki neşe de siz miydiniz? Hayır o ben değilim. Sizdiniz, Oray sizdiniz. Siz. Hiç inanamayız sizin bu şakanızdan sonra sizin söylediğiniz hiçbir şeye. Yani uzun zamandır kimseyi bağlamıyordunuz dedim. Madem bir insan böyle bir şey yapayım dedim. Vallahi şu anda duvar gibi oturuyorsunuz. Geldi motivasyonza geldi durdu kere ya. <gülüyor> Şakadan anlamadık Ay, ama. Çok sıkılıyordu o yüzden benim de içime geldi. Ama ben ya. ilk şakanızı daha çok sevdim. O neşe olarak aradığınız. Evet o bayağı iyi. O yani. daha iyiydi. Daha yani bunda biraz sesinizi değiştirdiğiniz hayır, belli. Hayır değildim ben ya. Ya bırakın ya, şimdi. Hadi bırak bırak. Ya. Hadi şakala şaka deyin de kurta hadi Sistiniz o Öyle işte Peki çok teşekkür ediyoruz efendim bu teşekkür güzel şaka. Bu arada nereye gidiyorsunuz İrman'ın? Efendim? Ne, ne yapıyorsunuz şimdi nereye gidiyorsunuz sabah sabah? Göl başına gidiyorum ben <gülüyor> Niye? Şaka yapıyorsunuz <gülüyor> <Şakala>, şaka <gülüyor> Bu şaka olmalı işte <gülüyor> Keşke bu şaka olsaydı da gerçek yani Göl başına gidiyorsunuz Göl başına ne ee, yapacaksınız? Okula, okula gidiyorum Ne okulu canım? Göl başında okul mu var? Gaz Üniversitesi de, Ankara Üniversitesi de orada yani. var. be, keferim. <gülüyor> i̇yi dersler diliyoruz dersler size. Hangi, bölümde, hangi bölümdeydiniz? İrem hanım? Fransız dil edebiyatı. Bir bakalım atılmış mısınız diye bakayım atılanlar listesi. İrem, İrem, a 3. Sırada İrem hanım atılmışsınız. atılmışsınız atılanlar listesi. Neyse atın. sağlık olsun ya. Önemli. Siz hemen dönün dönün. Bence dönün. Tamam peki. Şakala şaka. şaka, şaka Hatırmadınız aslında. Bir de Yandım ben de, Of ya. İnandı valla. <gülüyor> Hakikaten bayağı inandın sesinden. Peki çok teşekkürler. Evet. İyi Görüşmek üzere. Ben teşekkür ederim. Üzere. Hoşçakalın. Güle güle. Damperliyle gidiyor. Göl başına. <gülüyor> damperli damperli aslanım aslanım. Şaka mı Fahir? <gülüyor> <gülüyor> şaka mı? Şaka <gülüyor> mı? sevgili dinleyiciler ee, bu kadar kahkaha arasında bunu söylemenin anlamı yoktu ama bugün modern sabahların son günü. <gülüyor> son arada sizlerle bilmiyiz. Bu arada hmm. <gülüyor> o şaka, <gülüyor> bu arada son... şaka gülmekten sonra. şaka bozuldu yani. <gülüyor> şaka şaka. Gülmesem Kenan, çok güzel bir anı yaşaktım. Bize e, Kenan Bey Twitter'dan bize ulaşmış. Yalnız e, şöyle bir şey söylemiş. Gaga yanmış la demiş. <gülüyor> abi, Aa, şey, abi bir dakika şimdi şey yapacağız ya. Nasıl abi abi yapacağız? onu ben ben çıkayım. Zaten çıkayım. son program Full'i arayalım. erken Gaga, gelsin erken şey. Erken gelsin gidelim Ay, onu ya. İçeride kahvaltıda olanlara da bir şey oldu mu Hayır. acaba yani? Abi dün şeyde bıraktık da yani. Sobayı yani, ben sen sobayı işte bıraktım Sobaları ya. açık mı bıraktık? Sobaları da sıcaktı çünkü sobayı hiç yakmayalım hmm. yani demiştik Niye o... yaktın abi sıcaktı? Abi sıcaktı abi o... Esas sıcakken bunun değeri anlaşılır diye yaktı hmm. bu adam giderken abi, evet. sonra, sonra öyle bir laf ettiler Saçma abi. bir laf <Gülüyor> Şuna bak neye mal oldu şey. <Gülüyor> <Gülüyor> Birimizin gitmesi lazım çünkü Kenan Bey şaka ben... şaka yazmamış Evet o... şaka değil büyük ihtimalle Demek ki şaka değil Şaka olsaydı çünkü şaka Bir de böyle bir şakayı hazırlayamaz ki yani gerçek olmuş. Ne zaman hazırlayacak da o tweet'i yazacak yani. Bakıyorum yeni yeni yaz, yazılmış. Al Hı. işte. Ceren Hanım'ın yazdığı tweet. Ne biçim program bir daha modern sabahlar dinlemeyeceğim. Yani Hayda demiş. ama şimdi Ceren Hanım bugün 1 Nisan ya o yüzden böyle Ya bir... öyle şakalar şey yapalım dedik yani kötü bir niyet ya yoktu. Ya lütfen Oktay nasıl ona. Ha devamı şaka şaka demiş <gülüyor> Ceren Hanım. Ya Ceren, Ceren Hanım. Ceren demiş de Kenan Bey demiş. demiş. Ne o zaman yapacağız o dükkan yandı şeyini. Ya gideceğiz dükkana bakacağız nasıl abi yapacağız? o zaman kapatacağız programı. Zaten bugün son program değil mi şaka mıydı? E o şakaydı derken, ya ben O şakaydı da abi ya. yani vallahi şaka kaka oldu. Nasıl yapacağız ya? Şu anda bir telefon var İstersen istersen onu bir şey yapalım mı yoksa? Birimiz dükkana gitsin birimiz telefona mı baksın? Öyle en mantıksız o. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendi? Emre Güçdemir ben nasılsınız? Teşekkür ederiz. İyilemedim siz misiniz? <gülüyor> Ben değilim ama Ben sizden son bir şey isteyeceğim ne? Bugün Niye son bir şey ya Emine bey hayırdır Ya ben sizin dükkana hep gelip gidiyordum evet, Bugün evet. sabah saatlerinde Sizin dükken önüne araba koymaya kalkınca çok sinirlendim O arabayı çek dedim, mal gelecek Kendi dükkanım gibi sahiplendim Sizi de sevdiğim için Teşekkür Adam diyorsun. çekip saydırdı benim bacakları Hay Allah <gülüyor> ya benim... <gülüyor> Bacaklarım üşüyor ya o yüzden son bir kez sizi göreyim istedim. Yayını bırakıp gelseniz son yayın diyorsunuz. zaten. Geleceğiz zaten bizim dükkan yanmış. Yanık mıydı dükkan Emre Bey? Yok. Henüz değil ama bir tane çocuk kurcalıyordu. Ben ona bakamadım. Şu Tarla. anda dükkan önünde mi e, kan kaybediyorsunuz? Yoksa hastanede mi kan kaybediyorsunuz? Ben hemen orada kaldırdılar. Şey bayındıra getirdiler. Uzak dedim olsun. Tamam dedi. herhalde. De. Herhalde Emre Bey şey olduktan sonra, sonra dükkanı yaktılar. yaktılar. Bu kadar ayrıntı verdiğine göre o yalan ve ya. şaka olamaz. olamaz şaka. Ne zaman hızlı anlattı yani. Kanıyor diyor baksana Burası yani. Kanıyormuş inanın diye söylüyorum. Kanıyor diyor. Yani o yüzden bu kanıyor kadar. Kanıyor diyoruz kesin kanıyor abi evet, yani. Evet Emre Ge Bey çok... Hemen geliyoruz birimiz Madem, geliyoruz zaten dükkana çok geleceğiz. Çok teşekkür ederim. Emre Güçdemir 3. Çok... katta yatırıyorlar beni ama işte birazdan morga alacağız dediler. Almadan göreyim sizi. Morga biz olmadı dükkandan soba getirin. ama getiremeyiz çünkü nerede? dükkan yandı. Yandı dükkan. Emre Bey geçmiş olsun yetişmeye çalışacağız. E, hemen geliyoruz. Hala şahala. <gülüyor> ya Emre Bey ya. Inanıyoruz. Hayır, Bizim burada dükkan şeyde. dükkan yanmıştı. Diyorlar yani şaka Yok dükkan ha. konusunda kesin bir şey söyleyemiyorum da bir çocuk kurcalıyordu onunla söyleyelim belki ya başka şimdi, bir dinleyiciler Emre Bey alınmasın üstüne ama bir burada bir şakalar da bir insanın böyle yüreğini inecek şakalar da hayır Evet diyoruz, abi yani ben şu hı, yaşımda hı. yemin ediyorum şu anda taşikarda oldum İyisiniz ha, değil mi Emre Bey? Atmayın. İyisiniz değil misiniz? İyiyim iyiyim Ama siz iyi ya, olun da bizim dükkan olamaz. yansın <gülüyor> Sizde kötülük varsa yine hastanede buluşalım beraber tedavi oluruz ya, yani, teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederim. Evet. Vallahi vallahi kandırdınız bizi bu sabah. <gülüyor> o <gülüyor> zaman iyi günler diliyorum. İyi günler. Sağ ol. Vallahi vallahi kandırdılar. Böyle şaka olmasama. Ya. Yani evet. İşte ben şeyim. de kızacağım artık ama. Bak valla kızacağım. Zaten dükkan... Şakanın da bir dozu bir şeyi var yani. Benim kafam zaten gitmiş dükkan yanmış. Ha! Ya Kenan Bey'den tweet geldi şaka la şaka diyor ya. Ama gelmemeli ya. Ay ya. Kenan Bey böyle şaka olmaz. Böyle bu, bu kadar da olmaz şakası yani. Şaka ne, ne oldu ya? ya? Allah Allah daha ilk dakikada Bunun yani. şakası mı olur? Lütfen artık böyle şaka olmaz. Hayır, Bunu bir şey yapalım. Ya. Modern sabahlar. Modern sabahlar. 103.7 Radyo Tütesiniz, Modar Sabahlar'da yeni saat başladığımız radyoların başında bir kez daha günaydın. 1 Nisan 2013 Pazartesi sabah, yeni bir haftanın pırıl pırıl bir sabahın başında sizlerle birlikteyiz. Yeni bir aya da başlıyor sevgili dinleyiciler, önemli bir ay. Nisan ayı, Nisan-Mayıs ayları gevşer gönül yayları sözünün tedaviyle girdiği dönemlerdeyiz. Ve gerçekten de en güzel tarafı işin hava durumu bu lafı daha anlamlı hale getiriyor. İlerleyen dakikalarda günün gazetelerine bakmaya devam edeceğim. Ee, bunu tek başıma gerçekleştireceğim. Çünkü normalde programı hep birlikte yaptığım arkadaşlarım... <gülüyor> ...Fair ve Oktay Demircim. Bunu nasıl söyleyeceğimi bilmiyorum ama... ...kahve zehirlenmesi oldu sevgili dinleyiciler. Meğer bu işte bu granül kahveler uzun süre bekleyince... İçince mideyi deliyormuş. ikisinde kaybettik. İkisi de öldü. Şu anda geberdiler. Onları çok özleyeceğim. Onlar olmadan programa daha fazla devam edemeyeceğim. Şakala şaka devam edeceğim. Ee, tek başıma da olsa onların aziz hatırası için bu programı sürdüreceğim. Ee, şakala şaka... Vay ya madem böyle şaka yapıyor dinleyicilerimiz ben de yaparım yani. dedim yani. Abi ama yani bak kaçıncı kez söylediniz ben çantik atıyorum başımıza bir iş gelecek. Ondan korkuyorum yani. Doğru. Fahir bunu söylersen muhakkak başımıza bir iş gelir. Ee, bir sene iki sene içinde muhakkak bir şey olur Sinan Bey radyo tü as stüdyosundan yol geçecekmiş haberini vermiş bugün şakalar bir tarafa. Abi ne zaman geçecekmiş? Vallahi ki? tam zaman vermemiş. Ee, artık B stüdyosu. Yani A stüdyosu istimlak ediliyor öyle söyleyeyim size. Anladım da bütün. B stüdyosu, ama tabii yine size biraz para vereceklermiş. Teknik kısım şeyde ama A'da. Abi onu, onun Biz bir kaidesi vardır onu taşıyacaklar. B'ye mi geçeceğiz yoksa sen? B'ye. de B'de olacağız bundan sonra. Yani yoksa A stüdyosunda olanlar yayından kesiliyor sadece B'dekiler Yok, mi? Yok yayından değil ya B'den. Peki yani A Stüdyosu'nun Aziz Hatırası'na... Yol geçecek abi orada. B Stüdyosu'nun adını A Stüdyosu diye değiştirebilir miyiz? Radyo'tun A Stüdyosu'na veda ettiğimiz bir sabah diye sevk hoşça Hoşçakalın. Sinan Bey'e teşekkür ediyoruz. Bir dakika ya Sinan Bey bir şey eklemiş. Şaka lan şaka demiş ya. ya. Sinan yani Bey böyle yani. şaka mı olur ya? Ya şakanın da bir dozu Vallahi var. Hakikaten çünkü bu. şaka ile kaka arasında fark dozmuştu. <gülüyor> ben... <gülüyor> şaka mı Fahir? Ben ne biraz şüphelenmiştim ama. ama ya. Yani çünkü B Stüdyosu 3 kişi sığmaz ki B Stüdyosu'na. Yani sığmaz tabii mü, yani Mikseri değil. var bilmem ne var. Hadi yani yani mikseri stüdyosun... geçtin biz varız ya biz varız. A Stüdyosu'ndan yol geçeceği mantıklı bir yere kadar da. <gülüyor> hani B <Bey> Stüdyosu'ndan <gülüyor> yol geçeceği. Bu saçma evet doğru. Günaydın efendim kiminle görüşüyoruz? Aa, günaydın. Merhaba efendim. Merhaba ben Ankara'dan. Arıyorum tabii nereden arayacağım? <gülüyor> <gülüyor> İsterseniz kendi işinizi halledin, sofracınız <gülüyor> hoş geldiniz çok kiminle çok görüşüyoruz? Düşündüm İsmim Güller Güller koç. Ee, ben... Bir şey sorabilir miyim Güller Hanım? Çiftliyle mi? Güller. Evet efendim çiftli. Hı hı. Rose. Hani telaffuz, <gülüyor> telaffuz <gülüyor> gibi. Telaf telaffuz. Telafuz. Telafuz mu yoksa? <gülüyor> <gülüyor> Telafuz. Güller Hanım, hiç İngilizce söylenmiş miydi isminizin? Eee, Roses. Teşekkürler. Roses. Ee, evet, Roses. Şey gibi mi? Roses <gülüyor> of, of Roses Hanım. Gardens of Roses'daki <gülüyor> ya da Bed of Roses'daki gibi mi? Ee, nasıl söylemek isterseniz. Dostlarımız size Roses mı evet. Güller Hanım, gerçekten ikili mi isminiz. Evet, evet, ikili. Ne kadar Gü Güller güzel. Hanım, abiniz, kardeşiniz var mı? var ama hiç alakası yok benimle. Yani <gülüyor> gülle koymadılar bu modunu. Olanırsa kız kızılıyor. Alakası Yanında. yok ne demek? Yani benzemiyor musunuz anlımda? Onlarınki günlüğü kal. Ondan sonra Ceylu Anlıyorum. Luka diye devam ediyor. Peki Güller Hanım. Hoş geldiniz yayınımıza. Nereye gidiyorsunuz bu sabah? Hoş, hoş bulduk. Eylül'e yürüyüşe gidiyorum. Bugün. Dün evet. gitmeniz lazımdı. Bütün, bütün, e bütün Ankara değil. dün gitmiş çünkü anladığımız Aha. kadarıyla. A işte bütün Ankara dün gittiği için ben yaratmak istedim. Çok mantıklı. Gidiyorum. Fark yaratanlar fark köşemizde yaratanlar bu hafta kuşa. Güller Hanım var. Evet Evet. çünkü ben hafta sonu çalışıyorum. Çok kolay Benim zingünün pazartesiyle bir. Dershanede çalışıyorum herhalde Güller Hanım. Hayır hayır tutturamadınız <gülüyor> tutturamadınız. E, müzede çalışıyorum. Ha <gülüyor> tamam İkinci tahminim de müzeydi vallahi. Hangi müzedersiniz Güller Hanım? <gülüyor> Ee şey birinci meclis, Kurtuluş Savaşı müzesi. Ulus'tayız bildiğimiz Evet Uluslar. evet, orada rehberlik yapıyorumuz. Ne kadar güzel, ne kadar o, güzel. O yüzden de ben sizinle ilgili bir proje yaptım. Ali Akın Apio'da Ak benim proje danışmanım. Sizin daha bizim... eski çalışma evet. arkadaşınız. Evet. Radyoda Ayşın'da Agora program Ayşın'da programı. Ayşın'da Agora o program için bizden bayağı yüklü paralar aldı borç. Değil mi? Evet. Ya, A, bir proje yapacağım falan diye bizden bayağı Hı -hı. para aldı. Sen verdi onları. Öyledir doğrudur nemrut bir adam zaten Nemrut Benimle değil ya dolandırıcı ediyorum. bildiğiniz dolandırıcı bu nemrut değil dolandırıcı <gülüyor> Vallahi bilmiyorum da ben onun nemrut yüzünü gördüm <gülüyor> Çünkü beni perişan ediyor benim tez danışmanım Hı -hı. Ee, Ben düzey ile ilgili yüksek lisans yapıyorum İşte danışman olarak bir ne yazık Ali Akın Akın Akın'ı seçtim Güller Hanım soyadınızı bir alabilir miyiz? Koç Koç ee, Bize her sabah biliyorsunuz Tezden atılanlar. Koç tek ola mı iki o i̇ki, iki o, o, <gülüyor> <gülüyor> i̇ki o. Ee, yok ikiçe ikiçe iki, iki. iki, iki. Koç. koş <gülüyor> ee, maalesef siz... bir, bir saniye bir dakika. Atılmışsınız i̇şte, okulda. Ben, ben evet. atılmadan önce size bir şey söyleyecektim. Atılmışsınız Atılmışsınız zaten. ama yani. önce değil. Gördüğünüzde şu an sonra söylemiş oluyorsunuz. Bir söyleyeceğim. Bir, biz... biz... bir, bir dinler misin? Bir proje <Gülüyor> yaptım. Ali Akın Akyol size işlememi istedi. Gezici <Gülüyor> <Gülüyor> radyo projesi. Ee, ve sınırlılıklarda sizi aldık Yani hadi ot diyor aldık Sizleri aldık O tamam. yüzden ben zaman zaman gelip Sizi e, yani gözlem yapmam gerekiyor e, Ne yapıyorsunuz Atıldınız yok, şimdi yok, atıldınız e, ama. Bu projeyi bitirsem Hanımefendi e, Güller Hanım atıldınız Bakın siz kabul etmek istemiyorsunuz. atıldınız Şu anda önümüzde liste var Listeler bize geliyor az önce söyledik Bütün pazartesi bize okuldan atılanların listesi gelir Güller Hanım Güller coach tamam, evet. iki oyla değil mi söylediniz burada hata aldım mı? İki çeyreği tam burada iki oyla şey, tamam, onu... yazılmış ama da, belki, belki bir... başka bir Güller coach'tur yani... olabilir doğrudur çünkü, çünkü ben bu projeyi sonlandırmak zorundayım sizden destek bekliyorum param bekliyorsunuz siz... biz, bizden Gezici radyo olarak biz zaten zamanında yol kavşaklarında <gülüyor> mesela Afyon yayın yapmıştık yok bu sefer sizi daha köylerine götürmeyi düşünüyorum öyle bir projemiz daha köylerinde ha? ne yapacaksınız bize ya daha köylerinde e daha köylerinde çünkü çocuklar radyodan haberi yok. Radyo dinleme, radyoculuk nedir? İşte geçmişten günümüze radyoculuk. O yüzden sizin desteklerinizi bekliyorum. Ali Akın Akca o size yönlendirdi. Ne tamam, yapayım? biz parasını verelim. Bende bir 20 lira var benden bir 20 çalışır ben söyleyeyim. Ne zaman gideceğiz ilk? İşte e, ne zaman size uyar bir program yapalım. En kısa zamanda Şimdi tabii buradan ki Buradan çıkıp hemen gidelim o zaman <gülüyor> Yok öyle olmaz Yok gidelim bence. <gülüyor> Şimdi önce bir Şimdi <gülüyor> <Minibus> ayarlamamız gerekiyor Minifes ayarlamamız gerekiyor Alet cihazları yerleştireceğiz Teknik ekip alacağız Öyle olmaz ki hemen mümkün değil Tamam Mustafa biz ona göre para ayırıyoruz. Çok, çok. Güller Hanım çok teşekkür ederim. Ama ]iyoruz. bir şur olacaksınız sayesinde. Onun dediği. Bizim... Tamam çok yani teşekkür ederim. Tamam hadi sizi tanıyana neden pek yok. Öyle bir şeyim de. Kimse duymuyor. Nasılsa Güller şey Hanım onu düğün ve sünnet sezonunu denk getirdiniz iyi oldu. 3 5 koşumuzdan bir şey olur yani haçlık olur. Çok sağ, i̇şte sağ olun efendim. o çok sıradan klişe kliş olur. Ben farklı bir ee, proje düşünüyorum. Baraj açılışlarına mı götüreceksiniz? Nasıl? Baraj açılışlarla mı? Yok yok yok. Hayır hayır hayır. Hasan Keif'e götüreceğim. Hazreti'ye götüreceğim. <gülüyor> Altı Bağlat götüreceğim. Bu, da... <gülüyor> bu hep baraj ama. Çok teşekkür yok, yok, ederiz. Yok. Güller Hanım. Güller Hanım. Minibüsü <gülüyor> ayarlayın bize haber edin. Tamam. Peki. Çok teşekkür Çok ederim. Teşekkür, İyi var, yayınlar. Benim. Sağ olun. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Süper oldu bu iş. Şaka, şaka da şaka, şaka demedi. demedi. Dememedi, ben minibüs ben... ayarlayın, bize haber verin dedim. Tamam dedi. Ne olacak? Gidecek miyiz minibüsle? <gülüyor> gideceğiz. <Gitirseldik. gülüyor> şaka da şaka demedi Nasıl oldu? Pundunu, na, punduna geldik. Bizim nereye gidecektik biz ya? Hasan kafet yer mi gideceğiz bir de? Vakfı kebir. Vakfı kebir bir de halfet diye mi dedi? Halfet. Gittiğimiz yerlerden birinden tereyağı alalım ama nerede? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Ay. Buyurun biraz da gazetelere bakalım. Ee, sabah Rütük'ten mail almış Ozan Bey. Twitter'dan şöyle yazmış bize. Spor izlemesi yasaklanmış. Ege Bey şikayet etmiş. Ozan diyor. Bey'in. Evet Ege Hayır şikayet ben etmiş şikayet diyor. etmedim. Ben sadece spor yayınları bazı insanların sosyal hayatını etkiliyor. Bana Bunda direkt bir... söyleseydi izlemezdim zaten demiş. Ben öyle Ozan'ı yasaklayın demedim. Bazı kişilerin mesela Ozan dedim sosyal hayatını <gülüyor> etkiliyor dedim. Sema Hanım ne yazmış? Ne yazmış? Haberiniz var mı? Hayır. Ay çok canınız sıkılacak ya. Ne olmuş ya? Ne olmuş abi? Abi ismini vermek istemediği Sema Hanım'ın ismini vermek istemediği bir radyo şakala şakanın patentini almış. Hadi ya. Artık canlı yayında kullanamayacakmışız. Aman. Neyse 13 Mart'ta yaptığımız kayıtları kullanabiliyoruz herhalde. Bakayım. <gülüyor> şaka şaka demiş Sema Hanım ya, ya Sema ben, Hanım valla yani Yani Sema Hanım'a da buradan sır Sema Hanım'a değil tüm dinleyicilerimize de Söyleyeyim lütfen şakalarını yaparken Böyle korkutacak şakalar değil daha sevimli Şakalar yapsınlar yani. ee, İrem Hanım biliyorsunuz İrem Hanım hava durumu Raportörümüzdür bizim <gülüyor> programımızın ee, Şöyle demiş bugün 22 yarın 10 Çarşamba kar yağışı sıfırın altında 2 Şarşamba tam iş yapacağı gün dükkanı. Valla esnafın şeyi. O gün de bayağı bir ödememiz var. Çarşamba nasıl kar yağıştığınız? Günaydın evet. efendim. Alo yani Özal'ler. Özelliğin... Açık mısınız hocam? Açığız hocam. Buyurun kimde görüşürüz? açığız. Biz, biz her şeyi tamam, açığız. Vereceğim. Tabii buyurun hemen alalım. Ee, sosisli iki tane. İki sosisli. İki tane sosisli. Bir portakal suyu. Portakal suyu yaz abi. Hı -hı. Ee, bu sizin şey vardı. Ee, Ayvalık prosti yapıyorsunuz ama... Hı -hı. Ee, Ondan da bir tane eee rica edemem de. Ekmek kalmadı yalnız ayvuk Ekmek kalmadı. Ayvuk tuz. Yo sandviç ne yapıyorsunuz o küçük <gülüyor> o da olur. <gülüyor> tamam o zaman sandviç de, de tamam. Hocam kaç kişi bakıyorsunuz telefona? Eskiden bir kişi bakıyordu. Üç kişi bakıyoruz paralel. <gülüyor> üçümüz de sapık gibi. Kulaklıkları takıyoruz. Sipariş ayarlar istiyoruz o zaman da. Ne istiyorsunuz? Paris'i de biraz sipariş. ben zaten iki sosisli bende. Portakal Oktay'da. Айvalık tostunda Fahir'de. Bir de siparişlerde Çok bazen güzel. problem oluyor. Üç, ke, üç kere almış oluyoruz böylece sipariş. Aynen. Evet, adres adres çıktı mı telefonumda? Çıktı, çıktı. Çıktı. Telefonunuzdan direkt <gülüyor> bir telefon. Siparişler içeri girsin hocam çıktıysa. Nakit mi ödeyeceksiniz, kredi kartı mı ödeyeceksiniz? Kredi kartıyla ödüyorum biliyorsunuz hocam. Kendin yaptın mı? Ben bilmiyorum. Allah <gülüyor> Yani geçen Bey yok mu orada? <gülüyor> Muzaffer Bey de burada. Arkada sosisi orada. yapıyor. Ha biliyorsun kendisi zaten de ben ketçap mianı istemiyorum. Peki tamam çok teşekkür ederiz efendim. Ekstra zamanı geliyor. siparişiniz. işiniz. Şaka şakalas, şakalas. Biz de neden... Allah arkada sosu <gülüyor> hazırlamaya <gülüyor> başladık. Böyle bir dakika. baştan şey yapalım böyle şaka olmasın ama. Şimdi Hakikaten yani bu ne yani? Hayır her şeyin şakası olur da bunu şakalı. Biz şimdi nerede adama da. Ee, şaka demediğimiz için gidecektik sosisle alacaktık zaten. Ama ne güzel olacaktı hocam. Vallahi çok güzel olacaktı. Bizi bizi bu sefer kandırdınız yani biz kolay kolay kanmayız ama bizi bu sefer kandırdınız valla ayvalık tostuna başlamıştım bile yani. De, ya ben eyvah. neye üzüldüm ben neye eyvah, üzüldüm eyvah. yani. İyi sipariş verdi güzel. Güzel, o, bir, güzel. bir sipariş verdi. Bir yani de şey falan yani. yani kredi kartıyla şey dedik orada bak diye dedi biliyorsunuz <gülüyor> kredi kartı. Masrafı da yok ketçap mayonez de kullanmıyor. Bir de yok, ben neredesin gerçekten... oldu biliyor musun? Ne? Sen orada arada kıtır attın ya hani ekmek yok diye. Evet. Sandviç ekmeği de olur deyince ben de tamam ya, şaka değil bu herhalde. Çünkü şaka değil orada evet. şaka bozulurdu o da bozulmayınca. <gülüyor> ben Vallahi... de şimdi, ben de şeyde şüphelendim ilk başta şaka mı diye sonra hiç şüphelenmedim. Sonra en sonunda <gülüyor> <gülüyor> kendi kendini şaka oldu ortaya çıktı. <gülüyor> Peki çok, çok teşekkür ederiz efendim. efendim. Iyi. i̇yi günler. Yani, bu arada İrem Hanım hava durumu raporterimiz <gülüyor> onu söyleyelim de şaka la şaka demiş çünkü bu hafta hava çok güzel. Ya İrem abi var ya ama ya yani. Çarşamba günü sıfırın altında 2 derece. Ama böyle bak, bak, şaka mı? Bir, bir şey kuralım. söyleyeceğim de ben haka, bak şurama kadar geldi ya. Bak yeminim biraz da birisi daha şaka yaparsa programı terk ederim. Lütfen. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Modern sabahlar. <gülüyor> Radio thesis modern sabahlar değerli sevgili dinleyiciler. Wings. Little Mix'ten dinliyoruz ama şu anda aldığımız bir haberle Little Mix grubu ölmüş. Gebermiş. Ölmüş. <gülüyor> Hayda. Saygıyla anıyoruz. Of. Little, Little Mix'te mi gideceğiz? Şaka olmuş. <gülüyor> Şaka mı? Ölmemiş. Şaka tabii. Ya bu bunun da şakası yapılmaz abi ya. Yani biraz dozu dozu artırdım ama artık şakaları bitirelim. Evet Çünkü ya. Program, program bitiyor zaten valla billahi ya. Bir telefonumuz varmış dinleyicimizle. Günaydın efendim. Günaydınlar. Kimle görüşüyoruz beyefendim? Ben Ziya Cebeci. Ziya Cebeci. Merhaba evet. hoş geldiniz. Ziya, Ziya Bey hoş geldin. geldiniz. Merhaba hoş bulduk Ziya Abi. E, şu anda üniversitedeyim. Hı -hı. Kolay gelsin efendim. Öğretim görevlisimisiniz, öğrenci misiniz? Öğrencimsiniz? Yok, öğrenciyim. Nerede, yok, bir hangi... saniye, bir, bir dakika, saniye bakalım. De? Yok. Ziya Cebeci. Yok, yok isim yok, atılmamışsınız. Hı -hı. Atılmamışsınız. Bir şey soracağım. Hilal Cebeci ile bir akrabalığınız var mı? Yani bilmiyorum. Onun soykütüğünü takip etmedim nerede. Soykütüğün onu, nerede? Onun evet. soykütüğünü takipte olalım. Onu bir bakarak olalım. Soyküt. <gülüyor> Buyurun ziyaretçi. Buyurun dinliyoruz. <gülüyor> Aslında ben bugün annem için aramıştım da annem sizi çok sevdiğini söyledi. Sağ olun. Ama bugünkü programdan sonra bir daha sizi dinlemeyeceğini belirtti. Nasıl yani? Neden? Niye ya? Ne yapmışız ki? Yani ben de bilmiyorum da annem şey dedi artık dedi klişe olmuşlar dedi artık böyle boğuyorlar <gülüyor> insana dedi. Aman. canım. En korktuğumuz şey ya. Abi evet. ama zaten ben başta dedim size ya yapmayalım bu kadar şey uzak. 5 şey dakika yapalım tamam sonra değişik. Evet. Çünkü biz ne oldu? Dozunu ayarlayalım. Ya doz değil aslında yani Ziya Bey şu var biz bu bir Nisan programını 13 Mart'ta yapacaktık. Hani <gülüyor> <gülüyor> 13 Mart bir enteresan olsun diye illa bir Nisan'da olacaktı. Kayıtları aldık yapamadık. Yapamadım. Kayıt aldık. O yüzden mi acaba kızdı anneniz? Vallahi bilmiyorum annem çok kızdı size ee, özellikle Ege Bey'e e, dedi ki bütün bu şikayetlerin bildirirsen iyi olur dedi. Ben de e, bu yüzden aradım sizi. Yani. Vallahi yani sağ olun biz biraz günahsızız yani çünkü Ege bizi sürükledi resmen yani. O zaman ben de daha fazla şey en azından batarken sizi de yanımda çekmeyeyim diye çok sevdiğim radyo şirket mesleğinden. Şu an e, istifa et istifa bir ve programı terk etmeni istiyoruz ben açık söyleyeyim yani. Sevgili dinleyiciler, çok sevdiğim radyoculuk mesleğinden 1 Nisan 2013 tarihiyle itibaren ayrılıyorum. Hoşçakalın. Tamam. Güle güle. Tamam. Anneniz herhalde bu konuda yeterince şey olmuştur. Bu konuda tatmin Hele. olmuştur. Şakalar şakalar şakalar. Ama ya, ben, ya. Ya. ben bütün eşyalarımı topladım ya. <gülüyor> bir yani birkaç tane gözüme kestirdiğim CD vardı onları da aldım. Senin yani. o zaman otomatikman radyoculuk mesleğine geri mi dönüyorsun şakaysa bu? <gülüyor> nasıl hemen işleme girmez ki? İşleme anında girdim. Ben bir, bir buçuk sene şimdi şey açıktayım. Yani bu şaka yüzünden. Ziya Bey görüyor musunuz yaptığınızı? Adam bir buçuk sene şu anda ya da bir sene açıkta. Peki yani ya Aramızda şu... para toplayalım. Ee, bu işsizlik döneminde paraya ihtiyacı olacağını düşünüyorum Egebi Bey. Ziya Bey Ve hiç de... gerek yok para toplamanızı. Çünkü bence şaka <gülüyor> lan şaka <gülüyor> ya. <gülüyor> ya işte böyle olur. Böyle olur işte. <gülüyor> bu da, bu da etmek çok hoş. <gülüyor> Madem öyle işte böyle. <gülüyor> çok sağ olun efendim. Görüşmek üzere. Size iyi yayınlar. Sağ olun Ziya Bey ya. ya. Ama bak mi yani? el miyaman, değil miyaman, değil evet, mi yaman beyim Evet o da güzel. Benim ben dakika efendim, dupka yani, dup. yani değil mi? Evet. Çünkü normalde sadece bir ay içinde işine dönebiliyorsun istifadan sonra. Onu da dinleyizlerimizde hatırladım. <gülüyor> Buyurun efendim biraz artık e, gündeme bakalım. Şakada bir yere kadar. Yani. Yani. Çünkü vallahi... Artık şaka yani. Ay yoruldum valla üstümden bir tür şey geçmiş yani. gibi ya. Şakala şaka tır falan geçmedi. <gülüyor> Oktay Bey buyurun efendim portatif bilgisayarınıza bakıyorsunuz galiba. Yani dinleyicilerimizden arka arkaya şakalar geliyor onun etkisinden. Ben e... kaldıramıyorum artık ben şaka bazı... kaldıracak şaka, şaka olmayanları oku Oktay. Ben size bir şey söyleyeyim mi yani ben size tabii ki bir filtreden geçirdikten sonra bu şakaları yapıyorum yani yoksa kaldıramam. Oktay o zaman şaka olmayanları oku lütfen. Tamam şaka olmayanları okuyayım. Çünkü artık şakanın da dozu arttı. Doğru. <gülüyor> Mesela e, o zaman İngiltere'den bir haber verelim. Hı hı. E, bu Belki hiç olmazsa bir normal, normalleşebiliriz öyle ya. Yemin normal, ederiz Normalleşme ya. sürecine ihtiyacımız var. Twitter'dan oku. Yani dinleyicilerimizin şaka olmayan mesajlarını oku. Şaka olmayan mesajlarını tamam. Mesela Can Bey şey demiş. Radyo TÜS satın aldım demiş. Aa, Aa, hmm. Yeni patronumuz Can Bey'miş mi? Evet, Can, Can Bey olacak. buradan yeni görevinde başarılar. Görev senin. aldım mı yoksa sadece sahibi mi oldum? Sahibi oldum demiş. Sadece sahibi onu da yazmış. <gülüyor> çok Can Bey dedim. gerçekten de bir kere e, vizyoner bir kişi. Tabii yani e, yani 2000'li yılların e, ruh halini iyice benimsemiş ve radyo otluyu çok iyi yerlere taşıyacağından eminim. Kendisinin en büyük yalakasıyım şu andan itibaren. Tebrik ediyorum kendisine. Yani ben de şöyle bir fotoğrafa bakıyorum. Gerçekten e, yalakası Alacak olacak bir mi? insan yani. Yani değil mi? Can Bey e, <gülüyor> çok teşekkür ediyoruz Can onun Bey. Ben onu küçük fotoğraflarından aldığınız için. bastırdım, rozet yaptırdım. her Hepimize birer tane. A Aynısını ben yaptım. Ben Can Bey'e yaptım. Böyle nasıl biliyor musun? Küçük küçük fotoğrafları Can Bey'in. Böyle büyüyünce veya biraz daha uzaktan gidince yine Can Bey. Ben de çocuklarımın yani. ismini Can Bey olarak değiştiriyorum. İki kızımın ismini de. Bunu, ya, Can? E, bunu da e, e, yalakalıktan e, değil. değil zaten yapacak. Ya yani birinin adını hani Can su koy, birinin adı da Can ah, Bey olsun. E, Can, Can Bey olsun. Tamam öyle yapayım. Yani Şimdi zaten, ben... zaten ben bunu yapacaktım Can Beyler. Zaten ben... alakası yok radyoyu satın alması. Almasa <gülüyor> <gülüyor> yapacak yani, yapacak şey da yapacaktı yani yoksa. <gülüyor> Tesadüf işte ya bak hayat ne kadar sürprizlere gebe Başka birisi adı isim alsaydı çok saçma olacaktı <gülüyor> ama Can alınca ne kadar. Hayır acaba biz de çocuk mu düşünsek ya? Bence birer Can Bey. İkimiz bir <gülüyor> Yok öyle bir şey teknik olarak da şey de uygun olmaz ama. Yani e, birer çocuk G Gerekirse çünkü bizim can... için ben bunu yaparım. <gülüyor> <gülüyor> yani gerekirse ne gerekiyorsa. Hayır yanlış anlaşırmışsınız. Zaten <gülüyor> yapacaklardı. <gülüyor> de, denk gelmiş oldu. Yani vallahi bir Pelin'le şey konuşun. Yani e, can... çünkü şey diye açıklayayım. Ben dileme öyle açıklayacağım. Ben neden Can diye bir isim koyamıyorum diye. Evet ya bu çünkü Can. Çünkü yani sonuç olarak radyomuzun Yeni, yeni, yeni yani. sahibi yani. Tebrik ediyoruz Can Bey. I. Nereye yerleşecek acaba? Datça'ya. <gülüyor> <gülüyor> Sorunu anlamadım ama <gülüyor> Datça olduğunu tahmin ediyorum. Yaş, yaşam yaşam yani alanına geçecek. mı geçecek? Ofis olarak Ofis olarak. Ofise bakayım şey demiş ya. Ben radyoda durmayacağım gidip geleceğim zaten. Gidip gitmeli gelmeli. Güzel. Peki Bey Can Bey tebrik ediyoruz. Can Bey ben valla yani yani şey zaten efendim. hep... Hep bir yani şimdi yalan olmasın şimdi bir şey söyleyeyim. Yalan konuşma. Yalan konuşman biliyorsunuz da zaten. Evet. Ne zaman mesela Can Bey'den bir içim kıpır kıpır olurdu benim. Vallahi bak o kadar heyecanlanırım Şu ki. Şu adam radyoyu alsak. Herki herkesin tweet'i araması bir yana Can Bey ayrı yana. Evet vallahi. Vallahi yani daha önce olduk. de hep söylemişimdir konuşmuşuzdur sizlerle dediğim çocuklar. Can ben Bey aradı gene nasıl bizi kırdı geçirdi. Çünkü ben, adam vizyon e, sahibi. Sen, sen hatırlıyor musun? <gülüyor> hatırlıyor. Sen bende senin dediklerini hatırlıyor. Sen hatırlıyor musun? Hatırlıyorum. Fahir'in o dediğini. Ben, ben, sen ben askerdeydim herhalde Can Bey. Ben çok hatırlamıyorum. Ee, size 24 saat yayın yaptıracağım demiş Can Bey. 24 saat mi? <gülüyor> Gerekirse Can Bey için... 50 saat yaparız. El, yani, 24 saat esasına göre çalışacağımız için söz veriyoruz Can Bey. Söz veriyoruz. Ona göre ayarlayacağız Bir artık. saniye ya. Ne olmuş? Abi ya of. of bu, ne, da Bey, bu da şaka. Şaka lan şaka demiş ya. Aha, şimdi şakanın da bir dozu var. <gülüyor> Çünkü şaka ben baştan söyledim. Şaka ile kaka arasındaki fark dozmuştu dedim yani. yani Dozajmıştı. Dozajman olduk ya, bu yani. bu artık şaka. Bu artık overdose. Ya yani. bu bu bu ayrı bir şey artık ya. Cem Bey yazıklar olsun size lanet Ay, olsun ya. Şi... bir de bunun şaka olduğuna e, ben şaka olduğuna en başta düşündüm ama 24 saat deyince orada, orada ben uyandım orada, orada hazırlayamaz mümkün değil bir de ben şeyde Hemen ben nasıl hazırladım şeyde ikna oldum yani sen çocuk o... şeyini değiştirecek misin Megi? ben burada dilekçe yazdım yürütüyorum artık dilekçeyi o zaman ben Uşuna de akşam da... dinamını konuşmayacağım abi ben lanet oldum ben şu anda var ya can lafını c lafını duymak istemiyorum bana c lafıyla başlayacak hiçbir şey söylemeyin Vallahi ben Murat Ceceli çalacaktım. <gülüyor> Çalmıyorum yani. Hayır. Sırf Hayır. Korktum korktuğumda. Murat Ceceli de Mustafa Ceceli'nin bilinmeyen kardeşidir sevgili <gülüyor> dinleyiciler. Onu da belirtelim. Doğru. <gülüyor> ya bu arada... E... Ne olmuş? Abi kötü bir şey söyleme bak. Eğlenceli şartlar. bir yayın yaptık. Miray Hanım yazıklar olsun size demiş. He, Bugün'e de. kadar bir dinleyicimizden ilk defa bunu duyduk. İlk defa duyuyoruz yani. Yazıklar olsun duyduk... değil mi? Yazıklar olsun. Neler demiş. neler duyduğumuza inanamazsınız ama hiç yazıklar olsun dememiş. Size hiç yakıştıramadım demiş. Aa. Niyet yakıştıramadı Neyi ya ne yaptık ya? Ne oldu ya niye? Abi onu ben tanıdım bakın. <gülüyor> <gülüyor> yok yok yani Modern Sabahlar çalıntı programmış abi. Ya o çalıntı değil ki esillenme. Ya bir is... Modern Sabahlar diye bir program vardı. Biz oradan Sabahlar diye şey yaptık. Değil mi? Biz yani aradık aradı, konuştuk şey da ki. yani. Miray Sen... Hanım niye böyle demiş Orada o Orada da 3 kişi yayın yapıyordu. Egemen <gülüyor> Özbay <gülüyor> Özbay, Özbay. Özbay ve, Fa ve Fahri. Fatih. Fatih mi? Fahri, Fahri. Mı? Fahri diye biliyorum Fahri ben. Diye. O zaman şöyle yapacağız bu halde. Başka çağrı yok. Sevgili dinleyiciler Bugüne kadar sahte bir şekilde Çalıntı Karşınız. programda karşınızdaydık. Çok sevdiğimiz programımızdan ayrılıyoruz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Aynısını yapacağım diye hoşça kalın demedim ya. Sabah coşkusu diye bir program yaparız artık. Ne yapalım? Hab haberleri veririz. Çalıntı haberleri. Haberler. verir En azından Çalıntı şey yani. olduğunu nasıl şey fark etmedik ya programı yaparken? Adet yani kendi programımızın çalıntı ben... olduğunu ben, ya biraz bile fark bile yaptık. ben biraz fark ediyor gibiydim de siz de herhalde sesini çıkarmıyorsunuz diye ben de bir şey demedim ses Hayır, etmedim. Bana size. da bazı yerlerde çantı gibi geldi. <gülüyor> bazı yerlerde aynı hani sanki kendimiz yapıyormuşuz gibi. Miray Hanım, Vallahi valla çok yani bir tükürmediği kalmış yani Twitter'da. Valla tükürse yeridir ya. Yani Bizim keşke o, Twitter'dan tükürlükte. Tü, yani gibi. inşallah o günlerde gelecek. Şansımız o özellikten önce bu ortaya çıktı. Yes, Valla nasıl problem. utanıyorum şu anda biliyor musun ya? Oh. Ben de çok utanıyorum. Yani şey. O kadar güzel. İçim daraldı. Benim içim daraldı ya. Valla Nisan Aysin. bilmem ne hava güzel. Şakalar, Şakalar yapılacak. E Ve programımızın çalıtı olduğu ortaya çıkıyor. İspatlayamayız da yani. Ama sen Ege sen, senden kaynaklı yani. Senden ötürü. Bana da öyle geldi. Niye Fahir? Ya abi ben o zaman sordum tamam mı? Bana çok saçma geldi. Modern ne zaman sordun? E, şimdi bu geldi bu. Ne zaman ben 90, az geldi miydim? 14-15 işte. yıl önceki ha, tamam, hadise anlatıyorum. Evet. ...ben de de çok güzel bir isim bulu. ...o zamanlar bizim... ...programın adı biliyorsun nokta... ...uyandırma servisi... ...çok evet. güzeldi bir program... ...kimse de de yoktu yani... <gülüyor> Bilirim ...uyandırma değilim. servisiydi... ...ondan sonra... Bu ...yani sabah diye... programı olduğu için değil mi... ...yani, evet, o... yani, evet Hayır, yani... sana ne dedim... ...çok güzel bir program... ...ismi duydum dedim... ...hayır duydum buldum <gülüyor> dedin... <gülüyor> ...duydum dedim. ...ben abi. onu buldum anladım abi... ...duydum dedim. ...uyandırma çok... servisi için mi... ...hayır... ...modern ne sabah, sabah... ...ya dedim saçma diyeyim... ...modern sabahlar ne abi... ...bu da Ege de şey diyor... Modern sabahlar ne lan? Modern sabahlar. Böyle bir şey var mı? Neyse burayı da hızlı geçelim. Sonra ne oldu? Hayır bana, dedim, ben bu bana şey çağrıştırıyor dedim ya. Modern sabahları. Charlie Chaplin'in hoş bir filmi var öyle. Ondan Zaman ne şey var? Hayır dedi alakası ben yok Ben başka dedim. bir radyoda bu ismi duydum diye söyledim. Ben buldum. Ben de bu radyo için bunu buldum. Çok güzel oldu. Ben de dedim ki çok saçma ama. Madem seni heves ettin heves ettin. Madem öyle tamam dedin. Ben de o zaman tamam dedim. Sen de zaten ilk <gülüyor> askerden geldiğin zaman. Benim askerdeydim ben o zaman herhalde. Evet ya yani. da yoklamaya gitmiştim çünkü o yıllarda. İlk yoklama öğrencilik. mıydı son yoklama mıydı? Biri şakala şaka desin <gülüyor> konu kapaksın. Mi? Aa Mira Hanım demiş ki. Demiş <gülüyor> mi? Vallahi şakala şaka demiş. Böyle bir konuda şaka yapılır mı ya? <gülüyor> Bütün kirli çamaşırlarımız da ortaya çıktı ya. Bundan sonra bir Oktay senden de rica edeceğim lütfen Twitter'da bakarken Şaka, şaka var mı diye bir bak yıkıyorsun. Abi ona bakıyorum yine Repreş yap. Repreş. Yani ona bakıyorum ama sonradan Mira Hanım göndermiş işte hoca. Bak evet. mesela modern sabahlar çalıntı programmış yazıklar olsun süre Püh demiş 5 dakika. Unforov um, eder misin Mira Hanım? Şaka um, şaka 1 um, dakika. Um, <gülüyor> eder Şu anda unforov um, et onu. Um, Arasında um, 4 dakika um, <gülüyor> var. Unforov um, da. eder misin Oktay? <gülüyor> Önce faro... unforov um, edildi mi o? Önce o zaman. Unforov um, edildi mi? Fav yapıyorum ondan sonra anforo um, <gülüyor> yapıyorum tamam mı? Ece Hanım. Ne demiş? Abi bir tane de Ecem Hanım çıktı başımıza. Bu şaka değil galiba. Değilmiş bir dakika dur. Şakanın Hiç, dozunu şey. kaldırmışlar demiş. Nasıl? Yani artık şakanın dozu olmayacakmış diye yazmış. İyi, çok güzel bir haber bu. Nasıl güzel abi olur abi. mu neler olur ya? Neler olabilir Dengeler mi? değişir abi sen, sen ne diyorsun ya? Ev gibi düşünme. Aa. Hep sen ev gibi, ev düşünme gibi düşünme düşünüyorsun ya. abi Olursun. şaka ev diye. gibi düşünmüş. Sen şey. ev gibi düşünme hakikaten çok iyi söyledin Fahir. <gülüyor> çok iyi tatlı. Şaka dozu olmayacakmış. Nelere yol açar biliyor musun bu? Evet. Ya hatta nelere ne yol açar biliyor musun sen? Ah. Ah. Ne oldu? Böbreğimi... Bak şimdi mesela böyle bir şaka yapacaktım sizi korkutacaktım ama dozu dozu. Bak dozunu, dozu, dozunu mesela ayarlayabilmek için tuttum kendime. Ama herkes seninle böyle ki. bir şaka yapacağım. Göbreğim çok ağrıyor ya. Yani. Fahir'in çok güzel bir lafı var. Şaka ile hakikatin arasında ki fark, fark dozdustu doz diye çok güzel. Çok güzel olduğunu <gülüyor> düşünüyorum. Ya bir saniye Ece Hanım ya Ecem Hanım, O da mı şakaymış o? Şaka şaka Ama ya. şimdi bak şöyle bir şey oluyor. Senin ne ne oluyor abi sen bunu Hayır, bir anlat. Bu tam. şakalar yüzünden biz ona göre yayınımızı şey yapıyoruz. Ya biz bir orada bir şaka yapsaydık, Dozu kalmadı diye olmayacak bir şaka yap. Resmen yayınımız kaka olacak. Yani burada durulur. Zarar verecektik. Lütfen artık ya. Yani şakanın da bir dozu var. Modern sabahlar. Modern sabahlar. Sevgili Nijer sabah sabah Duygusal bir şarkı çaldık çünkü e, Çok sevdiğimiz bir arkadaşımız <gülüyor> Çok özür dilerim <gülüyor> İkinizde gülüce şey. ben nasıl kaybolayım Gülmüyor ki hapşırdı adam Ve <gülüyor> son son hapşırı şeyden ee, Hayır <gülüyor> Hayır Tam ben gittim. Ben de gittim zannettim ve de. Gidecek, gitmedin mi? Gitmedim gitmedim. Gitmedik Geçiyor. geber. <gülüyor> geberemedik. <gittim>. Gebermemiş. <gülüyor> ee... <gülüyor> geberemedik. <gülüyor> geberemedik <gülüyor> gitti. Çok teşekkür ediyoruz. Vallahi Bize... bugün 1 Nisan. Her an her, şeye hazırlıklı her şey olun. Her şeye hazırlıklı olun. Her şey hazırlıklı olun. Manyak kim bir şey olun. söyleyelim. Bizi kandırmak kolay değil. Yani her an her yerden çıkabilir. <gülüyor> Neyin nereden geleceği belli olmaz. Gözümüzü nasıl açık tuttuk? Onu e, örneklerini verdik size Böyle. yayın boyunca. Evet. Resmen yani birbirimizi birbirimizi kandırmaya çalıştık ama Resmen ya. Yani olmadı tabii ki. Birbirimizi kandırdık ama kendimizi kandırmış olduk. diye abi. Evet sevgili dinleyiciler, o zaman şöyle yapalım. Ee, yarın sabah yine 7 ile 10 arasında buluşalım. Şakalarla mı? Şaka artık şaka Bu da bu ter. da mı şaka? Bu şaka mı bilmiyorum. ile Aa, pardon. Arası... pardon, yarından itibaren biliyorsunuz bugün programımızın son günü. Son günü. Ee, <gülüyor> daha e... önce yapılmış Daha önce şakasını yaptık bunun ama bu şimdi gerçek oldu. Evet, son programımızda e, sizlerle birlikte olduk. Sevgili dinleyiciler, e, bu geride kalan 14 yılda çok şeyler paylaştık. Son programımızdan Ben başka Son bir şey gülüyorum ben... Hoşçakalın mükemmel bir gün olacak